hakkında Müellif Rahimahullah'ın yazmış olduğu değerli bir kitap. Mukaddime de zikretmiştik bu kitabın sunuşunda. Şeyh kendi, kendisinden böyle bir kitabın e, yazılma talebinde bulunduğunu söylüyor. Vaktinin dar olduğu için bu talebe, bu isteğe o an için cevap veremediğini daha sonradan kısa bir sürede veciz bir surede bu kitabı kaleme aldığını, tehlif ettiğini söylüyor. Şeyh Albani Rahimahullah, sünnete e, sarılan sünnete tutunan alimlerden bir tanesiydi. Onun için bu çağda, bu son yüzyılda, son yüzyılın son dönemlerinde bu ümmetin tekrardan sünnete sarılma anlamında, bidatlerden kaçınma, uzak durma anlamında çok büyük faaliyetleri olan, faydaları olan bir alim. allah Teala bu hayrı ona nasip eylemiş. Bizler de ilim talebeleri olarak, ilim talebesi olmaya çalışan insanlar olarak e, bu tür telifler yapmış olan, kaleme almış olan alimlerin kitaplarını okuyup istifade etmeye çalışıyoruz. Yoksa dışarıda kitap adı altında kaleme alınmış, çerçöp denilen, faydalı olanı faydalı olmayanı, sahih olanı zayıf olanı, mevzu olanı, uydurma olanı bir araya toplamış Müslümanlara hizmet adı altında sunan birçok kitaplar var. Onun içinde zaten bakıyorsunuz ki Müslümanlar bu kitapları, bu tas kitapları okuyan insanlar basiret üzerine olmuyorlar. Sadece bir bidati değil, yüzlerce bidati aynı adamda toplanmış halde görebiliyorsunuz. Yani adamda hem aynı anda Rafizilik, Şiilik bidati var. Aynı anda Haricilik bidati var. Aynı anda Mutezile bidati var. Aynı anda Maturidilik bidati var. Aynı anda Eş'arilik bidati var. Bakıyorsunuz ki tek bir bidat değil, yüzlerce bidat toplanmış. Sebebi kaynağı Önce tasfiyenin yapılmaması, kaynakların, kitapların arındırılarak, zayıf şeylerden, uydurma olan hadislerden, kaynaklardan arındırılarak yazılmış olmaması. Yani buna tasfiye deniyor. Önce bunun yapılması lazım, tasfiyenin yapılması lazım. Ondan sonra ortaya kalan o e, kaynaklarla terbiye yapılması lazım. Onun üzerinden kendimizi eğitmemiz, kendimizi yetiştirmemiz lazım. Herkes zikir çekiyor. Herkesin bir evradı var. Her cemaate gidin. Herkesin elinde bir kitap var. O kitaptan zikir okuyor. Ve insanlara sorduğunuz zaman yani bunları neye bina yapıyorsunuz? İşte şeyhimiz, hocamız, tarikatımız, efendimiz rüyasında bunu görmüş. Ona bu söylenmiş. Veyahut onun hocasına bu söylenmiş. Ondan dolayı yapıyoruz. Dediklerini diyorsunuz insanların. Önemli olan arkadaşlar önce tasfiye yapmak. Yani neyin sahih, neyin zayıf olduğunu ayırmak. Ondan sonra onun üzerine amel etmek. İşte Şeşek Albani Rahim birçok kitabında bu gayeyi kendine gaye edinmiş. Bütün kitaplarında da bu manada telif etmiş. Yani bakın kitaplarından. Hep böyle ümmetin içinde bulunduğu, e, din adına yaptığı, ama dine sonradan sokuşturulmuş, kişiyi yaptığı zaman Allah'a yakınlaştırmayacak, hatta bizatihi Allah'tan uzaklaştıracak dalalet olan, sapıklık olan bidatleri yapmış? Hep böyle gün yüzüne çıkarmış. Bu çok önemli bir e, faaliyet. Bu çok önemli bir gayret olmuş Şeyh Albani'nin gayretlerinden bir tanesi. Ve elhamdülillah ki bugün yeryüzünde ne var? Bir bu manada bir uyanış, bu manada bir direniş var. Avrupa'ya da gitseniz, Amerika'ya da gitseniz, Japonya'ya da gitseniz, Estonya'ya da gitseniz orada bazı insanların tamam mı? Bu nuru, bu aydınlığı, bu parıltıyı görüp dinini oradan yakalayıp oradan yaşamaya çalışan insanlar var. Adam soruyor ya, diyor ki yani var mı diyor bu sünnette, yapılmış mı? Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan sabit mi? Yani bu ilkeyi, bu esası, bu kaideyi, bu meneci edinmek çok önemli arkadaşlar. Ve o, yani belki bizler bu meneci böyle edindik, üzerinden seneler geçti, üzerinde bulduğumuz şeyin çok hafif, çok böyle ucuz, çok basit bir şey olduğunu zannediyoruz ama inanın böyle muhalif bir adamla karşı karşıya geldiğiniz zaman diyorsunuz ki Subhanallah ya. Bizim etrafımızda bulunan kardeşlerimiz, çevremizde bulunan insanlar ne kadar da güzel yol kat etmişler. Adam yaptığı her şeyi bir kulubuna uydurarak yapmaya devam ediyor. Adam ilahiyat mezunu. camide imam. Ama şey yani her şeyi kulubuna uydurarak yapmaya devam ediyor. Oradan almış, buradan almış. Mesela bu değil. Mesela dini basiret üzerine, Kur'an ve sünnet üzerine yaşamak. İşte hatırlarsanız bundan önceki ders halkalarımızda namaz ve namaz hükümlerini incelemiştik. Orada namazda yapılan yanlışlar ve yapılması gereken doğrular nelerdir, sünnette nasıl gelmiş onlara değindik. Şeyh Albani Rahimahullah'ın bir öğrencisinin kitabıydı o. Öğrencileri de hemen hemen Şeyh Albani'nin bu manadaki açmış olduğu kapıdan, yoldan gidiyorlar. Ümmeti aydınlatmak için. Bu kitap da Şeyh Albani'nin cenazelerle ilgili kitabı. Geçen hafta hatırlarsanız kefen bahsini almıştık. Cenaze nasıl kefenlenir bahsini almıştık. Şehitlere değinmiştik. Şehitlerin şehit olduğu, şehit edildiği e, elbiselerle gömülmesinin, defnedilmesinin e, sünnet olduğunu, bunun böyle yapılması gerektiğini elbiselerinin çıkartılmaması gerektiğini söylemiştik. Ancak dilenirse, istenirse var olan elbiselerinin üzerine kefen giydirilebileceğini söylemiştik. Bu şekilde delillerin olduğunu zikretmiştik. Hatırlarsanız. Bugün inşallah eee İhramlı kimsenin kefenlenmesine gelelim. İhramlı kimse üzerinde bulunan ihramlarla ne yapılır? Gömülür, defnedilir. yani başı örtülmez. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bize haber veriyor ki kıyamet günü bu kimse ne yapacak? O şekliyle haşr olunarak telbiye getirerek haşr olunacak. Nebeyk <gülüyor> Allahumme lebbeyk diyenin ihramla ölmenin de fazileti büyük. Rivayette de zaten Ali Aleyhisselam diyor ki ve kefinuhu fi thawbayhi allazeyn ihrama fihema. İhrama girdiği o iki elbisesiyle onu ne yapın? Kefenleyin diyor Aleyhisselam. <gülüyor> bu hadis-i şerifin daha önce zikri geçmiştir. Şeyh Albani rahimehullah burada diyor ki ve bu fil kefeni umur. Kefenleme işleminde, kefen yapma işleminde bazı hususlar müstehaptır, sünnettir. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bunlardan bir tanesi kefenin beyaz renkli olması. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, El bisuumin fiya, il bisuumin fiya, bir beyaz. Elbiselerinizin rengi ne olsun? Aleyhisselatü Vesselam beyaz olsun diyor. Yani beyaz elbiseler giyinin. Beyaz giyinmek sünnet. F'e inna ha khayru fiya kum. Yani giyeceğiniz en güzel elbise renk olarak nedir? Beyazdır. Ve keffnu fîhâ mu ve bu beyaz renkli elbiselerde, beyaz renkli kumaşlarda ne yapın, cenazelerinizi kefenleyin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis, Ebu Davud, Tirmizi rivayet ediyor. İmam Tirmizi sahih olduğunu söylüyor. Buradan da anlıyoruz ki, kefenin, renginin beyaz olması müstahaptır. Az sonra tabii gelecek, bazı rivayetlerde kefenin çizgili beyaz olması geliyor. Çizgili çizgi şeklinde olması e, rivayetleri de zikrediliyor. Bunu alimler cem ediyorlar. E, diyorlar ki kefen zaten e, üç parçadan oluşması müstahap. Üç kumaş, ayrı üç kumaş parçasından. Diyorlar, bunlardan bir tanesi ne yapılabilir? Çizgili bir beyaz olabilir. Yani beyazın yoğun olduğu, içinde çizgilerin olduğu bir kumaş e, olabilir diyorlar. E, bunu da az sonra değineceğiz inşallah. İkinci husus kevnu felatete etvâb Kefenin üç ayrı elbiseden, üç ayrı kumaştan olmasının müstahap olduğu, sünnet olduğu. Âişe radıyallahu anh diyor ki, İnne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kuffine fî thalâfeti esvâbin. Âişe radıyallahu anh diyor ki, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i üç ayrı kefenle ne yaptık? Kefenledik. Yemâniyetin, beyzin, sahûliyetin. Bu kumaşlar, kefenin kumaşları nerenin kumaşı? Yemen kumaşı. Yemen dokuması. Saholiye diyorlar ki hadisin şerhini yapan alimler. Yemen'de bir köy ismi olduğunu söyleyenler var. Sahuliye diye okursanız. Suhuliye diye okursanız onun bir kumaş oldu. Yani bir kumaşın bir türü olduğunu söylüyorlar. Buradan da anlıyoruz ki min kursu diyor rivayette. Yani pamuk. Kefenin kumaşı pamuk aleyhissalatü vesselamın. Leyse yani böyle gömlek tarzı, vücudun üstünü örtecek gömlek tarzında da değil. Yani gömlek, kıyafet şeklinde değil. Ve aynı şekilde sarık da değil. Yani başına sarılmış bir sarık da değil. Aleyhisselatü mesela bu kefene ne yapıldı? Böyle dolandı. Yani kefene doladılar onu diyor rivayette. Bu rivayet. bize neyi gösteriyor? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Aleykümselam. Üç tane kefenle kefenden <gülüyor> söylüyor. Diğer bir husus diyor Şeyh Albani Rahimahullah. اَنْ يَكُونَ اَحَدُهَا ثَوْبًا هِبَرَةٍ اِذَا Yani kefenlerden bir tanesinin çizgili olması güzel olur, müstehap olur. Eğer mümkünse, kumaş bulunuyorsa eğer bakın arkadaşlar, bu din öyle bir din ki Geçen bir hoca da gelmişti hatırlarsanız. O da aynı şeyi söylemişti. Yani, Ayağınıza giyeceğiniz ayakkabının bile nasıl giyeceğinizi öğretiyor. Oturarak giyin diyor. ayakkabıyı giyirseniz çıkarırken şöyle çıkarın. Tek tek ayakkabıyla gezmeyin. Yani o kadar tas tafsilli ayrıntı. Bakın şimdi kefen yani dünyadan ayrılıyorsunuz. Artık dünya ile ilgili bir hükmünüz kalmamış. Ama sizin bu dünyadan ayrılırken sarıldığınız sargının sarıldığınız bezin dahi bu dinde neyi var? size beyanı var, açıklaması var. Nasıl olur da bu din size namazlardan sonra tesbihatın topluca çekilmesini söylemez, unutur? Nasıl olur da bu din size senenin belli günlerinde kandilleri kutlamanızı söylemez, unutur? Yani cenazenin kefeninin nasıl olacağını, kaç tane olacağını bize beyan eden bu din. Bundan daha zahir olan, gözüken amellerin talimini, terbiyesini, eğitimini bize süküt eder miydi? Açıklamadan bu şekilde başı boş bırakır, bize terk eder miydi? Ne diyorsa abiler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde gökyüzünde diyor kanat çırpan her kuştan dahi bize ne yapmıştı haber vermiş yani. Bu din öyle bilin. Gökte uçan kuşla alakalı bile sana ne verilmiş bu dinde? Haber verilmiş. E ee, ama şimdi biz öyle ameller işliyoruz ki öyle dini pratikler uyguluyoruz ki hayatımızda. Bunları sorduğumuz zaman neden böyle dediğimiz zaman aldığımız cevap çok ilginç. Diyorlar ki bunlar peygamber zamanında yoktu sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabenin zamanında yoktu. Evet. Bunlar daha sonradan gelen insanların yani dine ters düşmediğini gördükleri dinin temel prensiplerine aykırı olarak düşmediğini gördükleri ameller. Bunları yapmamız da güzeldir diyorlar. Bidat hasene diyorlar buna değil mi? Yani bu çok yanlış bir ifade, yanlış bir algı. Yani bir tarafta en ufak ayrıntıya kadar din sana açıklamayı yapacak. E bir tarafta da sen, seni başı boş bırakacak, serbest bırakacak. Sen orada at koşturacaksın. Sen bunu hoş göreceksin. O başka bir şey hoş görecek. O daha farklı bir şeye hoş görecek. Sonra din ne olacak? İnsanlar arasında ihtilafa düşünen bir şey olacak. Şimdi bazı yerlere gidiyorsunuz. Diyor ki işte sporla, siyasetle ve din konuları konuşulmaz. Tamam spor anladık, siyaseti anladık. Ama din niye konuşulmaz? Çünkü din... Artık toplayıcı olmaktan çıktı. Niye çıktı toplayıcı olmaktan? Çünkü herkesin meşrebi dini, anlayışı tarzı farklı. O kendi hocasından, cemaatinden. Bu kendi anlayışından getiriyor. Problem neye dönüyor? Kavgaya, gürültüye dönüyor. Halbuki din, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayan din olsaydı hiçbir itiraf olmazdı. Herkeslerdeki başım gözüm üstünde eğer söylediğin din, yaptığın, davet ettiğin şey o dönemde yapılan şeyse Diyor ki Aleyhisselam, "Eğer sizden biriniz vefat ederse ve bir şey bulursa, onu bir kumaşla kefenleyin, hibara." Diyor ki Aleyhisselam, sizlerden birisi öldüğü zaman kefenlenecek bir şey bulursa, kefenleneceği o elbise ne olsun? Hibara. Çizgili olsun. Çizgili olsun deniyor. Bunu Ebu Davud rivayet etmekte, İmam Beyhaki rivayet etmekte. Şey halban diyor ki bunun senedi zahidir. Başka bir rivayette de diyor ki "Kim yani İmkanı varsa, parası varsa ne yapsın? Kefenini çizgili yapsın. Demek ki o zamanlar daha da pahalı bu. Çünkü dokuma şeyi var. Emeği var, gayreti var. Düz kumaştan bunu yapsın diyor. Bu da sünnettir. Şeyh Albani Rahimahullah Yani kefenin beyaz olması ile ilgili gelen hadislerle çizgili olması ile gelen hadislerin arasında bir taarruzun, bir çelişkinin olmadığını söylüyor. Diyor ki hibara diyor e, nun manası çizgili beyaz demektir. Bundan dolayı da diyor diğer hadislerle bu hadisin çelişmesi yoktur. Çünkü bu çizgili olanı o da yani beyaz olanı sonuçta çizgili de olsa beyaz giymiş oluyorsun. O sünneti de gerçekleştirmiş oluyorsun diyor. E, i̇kinci diyor yorum ise şöyle yapılabilir ki bunu Hanefi mezhebinin alimleri getirmiştir diyor. E, üç tane kefen ne sünnet olduğunu söylemiştik üç kumaşla. Bunlardan bir kumaşın diyor çizgili kumaş olarak bu hadisi gerçekleştirmek için tercih edilmesi sonucu ne yapmış olunur? Hem o hadisle amel edilmiş olur beyazla hem de çizgili kumaşla amel edilmiş olur. İki hadislere amel edilmiş olunur diyor. Bakın sünnete sarılmış bir insanın, sünnete bağlanmış bir insanın gayretine bakın neyle meşgul. Geçen hafta söylemiştik ya Selef ne diyor? Başını kaşırken eserle kaşıyabiliyorsan eserle kaşı. Sahabeden rivayet varsa o konuda nasıl kaşılmışsa, peygamberle bir rivayet varsa öyle kaşı. Yani bu bu kadar hassas bir konu. Dördüncü usul müstahap olan husus Tebhîruhu selâsen eee kefeninlenmiş e, cenazenin ne yapılması? O kefenin üç kere e, koku bahurdanlıkla öyle hani Suud Arabistan'da da görüyorsunuzdur koku yakıyorlar böyle. E, tütsü yakılıyor. Onun üç defa ne yapılması? Koku yakılıp koku güzel koku sağlaması. sağlaması. Aleyhissatüsselam diyor ki: "İza cemertumul meyte fa'cmiruhu salasan." Ölüyü yani yıkadınız, kefenlediniz. Tabii az sonra gelecek e, cenazenin gidişinde, cenaze giderken onunla ilgili hüküm gelecek. Arkasından şey yakılır mı? Tütsü yakılır mı, nasıl yürünür, e, cenazenin önünde mi yürünür, arkada mı yürünür, sağında mı, solunda mı yürünür, sünnete göre nasıl davranılır, o az sonra gelecek. Biz burada kefenle yıkadık ölüyü, kefenledik. Orada ne yapacağız, koku şey yapmak istiyorsak orada ut ya da herhangi bir bahuru, bahurdanlıkla yakarak bunu, e, kefeni kokulayacağız. Üç defa yaparsak da bu güzeldir. Bunu İmam Ahmet rivayet etmiş, i̇bn bir şey Şeybe rivayet etmiş diyor ki, hakim sahihtir diyor bu hadis. Hakim de rivayeti diyor. şartı müslim. Müslümin şartına uygundur. Zehebi de buna katılmış. Şeyh diyor ki, evet, yani hakimin ve Zehebi'nin bu hadis hakkındaki sahih demesi doğrudur, diyor Şeyh Albani. Tabi burada bir kayıt düşmemiz lazım. Eğer ölen kimse ihramlıyken ölmüşse ne yapılmaz ona? Bu uygulama yapılmaz. Bu koku sürülmez. Çünkü devesinden düşen ve ölen muhrim olarak, ihramlıken ölen sahabenin kefenlenmesinde, yıkanmasında Aleyhisselam ne diyor? وَلَا تُطَيِّبُوهُ Ne yapmayın ona? Ona koku da sürmeyin. Çünkü ihramlı öldü o. Bu da değinilmesi gereken bir husus. Diyor ki وَلَا يَجُوزُ الْمُقَالَاتُ فِي الْكَفَنِ وَلَا زِّيَدَةُ ziyadatu عَلَى السَّلَاسَ Kefen de Aşırı gitmek de diyor, doğru değildir. Yani adam ipekten kefen almış kendine. Üç parça değil de sekiz parça yapmış. Bu da diyor, caiz değildir diyor Şeyh Albani. Rahimahullah. Ee, burada Şeyh Albani Allah, e, Allâmi Ebu bin bir sözünü e, zikrediyor. Çok güzel bir söz aslında bu. Burada da sünnete olan, sünnetin yani bizim hayatımızdaki yerinin ne kadar e, önemli olduğunu gösteriyor. Bu sözü zikreden eee Şeyh Albani naklediyor bize Ebu Teyyib Ravdatun Nediyye kitabından diyor ki: "Ve leyse tekfirul ekfan ve'l mugalatu fi esmanih bi mahmud." Kefenin 3 kumaştan değil de 5-6 kumaştan, 8-10 kumaştan yapılması veyahut da gidip diyor pahalı kefen alınması övülen dinin bize tavsiye ettiği bir şey değildir. Burası önemli. Leula vurudu'ş-şer'i bihi le kana min izaa'at el mal. Yani din bize ölen cenazenin ölen kimsenin kefenlenmesini emretmeseydi bu ne olurdu? İsraf olurdu. Niye? Çünkü siz ne yapıyorsunuz? İnsanı alıyorsunuz, kumaşlara sarıyorsunuz. Sonra nereye bırakıyorsunuz o insanı? Toprağın altına. Yani bu insanın kumaşlı olmasıyla, o kumaşa sarılmasıyla, kefene sarılmasıyla sarılmaması arasında ne bir fark var? Hiçbir fark yok. Az sonra üstüne yağmurlu, karlı günlerde yahutta da o pis toprağı, yani şey toprağı böyle toz toprağı ne yapıyorsunuz? O bembeyaz kumaşı üzerine atıyorsunuz, kirleniyor. Az önce bembeyaz olan, belki de ütülenmiş olan, yıkanmış olan, kokulanmış olan o kefen toprağın altında iki dakikada çamurla, çamurlanıyor. Akılla baktığınız zaman bu insanın malını zayi etmekten başka bir şey değil. Öyle değil mi? Gidiyorsunuz kaç metre kumaş alıyorsunuz. Düşünün İstanbul'da her gün 100 kişi mi ölüyormuş, 250 kişi mi ne ölüyormuş öyle duydum. Yani bir kefen 5 metre kumaştan çıksa kaç metre kumaş zayı oluyor? Yani bunu belki şimdi ilahiyatçılar belki <gülüyor> buradan duyarlar, kaparlar. Yarın televizyonda bakarsın <gülüyor> buna gerek yok. Kumaş zayı oluyor. Ama arkadaşlar bakın yani din öyle bir din ki size bir şey emrettiği zaman sizin orada aklınızla mantığınızla bir şeyler koyup bir şeyler çıkarmaya haddiniz yok. Öyle emretmişti. Kumaşla gömeceksin diyor, beyaz olsun diyor. Halbuki yani adamı göm işte yani oraya ölmüş elbiseleriyle at. Uçuruyacak nasıl yani. Değil mi? Ama yok. Diyor işte bu alemin yani gerçekten çok böyle Güzel bir sözü. Çünkü diyor ölünün bu kefenden hiçbir faydası yok. Yani Ölüye bu kefenin hiçbir faydası yok. Ne toprağın altında çürümesini geciktirir. Değil mi? Ne ona böceklerin yaklaşmasını, onu yemesini engelleyebilir. Hiçbir şey. Hiçbir şey değil aslında. Ama allah Teala yani insana bunu ne yapmış bir ikram olarak vermiş. Gerçekten böyle beyaz bir şekilde, temiz bir şekilde ne yapıyorsunuz? Tertemiz toprağın içine gömülüyorsunuz, konuluyorsunuz. Ve rahimallahu Ebubekr'in Sıddıka حيث قال. Ebubekr Sıddık radıyallahu anhu. Kendisine kefen belirliyor. Bu benim diyor, bu benim diyor kefenim olsun diyor. İnsanlar diyorlar ki, ey diyorlar Ebubekir. Bu diyor eski püskübe yani kumaş. Niye bunu seçiyorsun? Diyor ki innal hayye bil cedid. Çünkü diyor Hayatta olan diyor, yaşayan insan diyor yeniye layıktır. Tamam, mı? eski kumaş yani. Tamam bu benim kefenim işte, beni buna sarın ve gömün. Şekalbanı rahimallah bu kefen bahsiyle alakalı. En son şunu zikre diyor diyor ki, Valmer atu fi zala kekarajuli, ızla deryle alat tafriq. Kadının da kefenlenmesi aynı erkeğinki gibi olur. Çünkü diyor bunun. Kadının kefenlenmesinin erkekten farklı olduğuna dair hiçbir delil yoktur. Yani bunun farklı ol olacağını bize kim ispat edebilir? Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti. Eğer böyle bir fark yoksa bizim orada bir fark ortaya koymamıza haddimiz değil. Evet, gelelim hamlul cenazeti vettiba'uha. Cenazenin taşınması ve cenazenin peşinden gidilmesi bahsine. Bu da <gülüyor> ve bu hamlul cenazeti vettiba'uha. Cenazenin taşınması da aynı yıkanması gibi, aynı kefenlenmesi gibi farzdır. Bu ümmetin üzerine farzı, farzdır. Birilerinin yapmak zorunda olduğu bir farzdır. Bunu insanlar topluca terk ettiği zaman bütün isim, bütün günah o insanlara, o Müslümanlara e, dağıtılır, yazılır. Ve Müslüman kimsenin, ölü ölen Müslüman kimsenin arkada kalan canlılar üzerindeki hakkıdır bu. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hakkul Muslimi alel Muslimi bir rivayette de Yecibulil Muslimi ala akihi Müslümanın kardeşi üzerinde vacip olan hakları vardır. Farz olan hakları vardır. Bunlar nelerdir? Beş tanedir. Hamsun Reddus Salam, selamı alması ve iade tül hasta ziyareti, hasta olmuş adam ziyaret edeceksin. Sen üzerinde hakkı. Ottibâ al cenâizi, cenazelere tabi olmak, cenazeleri götürmek, taşımak. Ve icabet daveti, davetine icabet etmek. Ve tesmiy tül âtisi, kimseye de. Yerhamu ki Allah demek. Elhamdülillah dediğinde. Bunu İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet etmiş. Sahih hadis. Başka bir rivayet. Aleyhisselam diyor ki Udu el mariza Hastayı ziyaret edin. Ettebi'u el canaize Cenazelere Uyun. Cenazelerin ittiba edin. Cenazeleri götürün. Tuzekkirukumul ahira Bunlar ne yapar size? Ahiret hatırlatır diyor Esed Esed. Bu hadiste İmam Bukhari, Dedebül Müfret'te İbn-i Ebu Musannef'inde rivayet etmiş. Şeyh Albani diyor ki bu hadisin isnadı hasendir. Cenazelere ittiba etmek, cenazenin peşine takılmak, peşinden gitmek iki mertebede olur diyor Şeyh Albani. Birincisi, evinden çıkarılıp namaz kılana kadar cenazeye katılmak. Mesela yakınınız öldü, evine gittiniz, cenazeyi oradan aldınız, namaz kılınacak yere götürdünüz. Bu ilk mertebe, ilk aşama. İkinci mertebe ise namaz kılındıktan sonra yahut da ailesinden aldıktan sonra nereye kadar? Defin işlemi yapılana kadar, toprağın altına gömülene kadar. Bunların çok büyük ecrü var, çok büyük e, sevabı var. E, burada sahabelerin Peygamber aleyhissalatü vesselamla alakalı... E, Cenazeler hususundaki e, peygamberle olan davranışları, yaşam biçimleri var. Bir rivayet zikrediyor Şeyh Alman-ı Rahim Allah bize burada. E, diyorlar ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde ve bizden birisi diyor ölüm anına yaklaştığında adam artık gidici. Yatakta can çekişiyor. Gelirdik Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a haber verirdik diyor. Yani adam ölmemiş. Yani hani daha önce demiştik ya dünyadan gelmek de meşakkatli dünyaya gelmek. Dünyadan gitmek de meşakkatli arkadaşlar yani. Gelirken de birilerinin yardımına ihtiyaç var. İnsanlar, ebeler, doktorlar çocuğu dünyaya çıkarabilmek için ne yapıyorlar? Yani yoğun bir çaba sarf ediyorlar. İnsana yardımcı oluyorlar. Aynı şekilde giderken de bakıyorsun ki insan dudakları kurumuş, çatlamış, pamukla ıslatıyorlar. Ona telkinde bulunuyorlar la ilahe illallah demesi için. Yani ona bir nevi yardımcı oluyorlar değil mi? Dünyadan böyle güzel ayrılsın, güzel gitsin diye. İşte sahabeler de birisi ölüm döşeğindeyken, can çekişirken diyorlar ki Peygamber Aleyhisselam ilk Medine'ye geldiğinde ilk günlerde ne yapardık? Ona haber verirdik. Aleyhisselam da hemen gelirdi diyorlar senin yanına, cenazenin yanına, ölecek olan kimsenin yanına da ölmemiş ona istiğfar ederdi. Allah Teala'dan o cenazenin bağışlanması için talepte bulunurdu. Bu diyor istiğfarı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o yatakta yatan kişinin diyor ruhu çıkana kadar orada dururdu Peygamberimiz. Yanında bulunuyordu. Sonra dönüp alehissetü vesselam'ın yanında olanlar, beraberinde olanlar kalkarlar. O cenaze ile birlikte ilgilenirler. Ta gömülene kadar bu işle meşgul olurlardı. Peygamber aleyhisselatü vesselam geliyor, cenazenin başında duruyor, cenazenin ruhu kişi ölüyor, onu alıyorlar, göm gömüyorlar. Bütün bu işlemlerin başında, yıkanması, kefenlenmesi ile birlikte. Diyor ki sahabeler, yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın diyorlar meşgul olduğunu gördük. Bunun da meşgul ettiğimizi gördük. Bunun diyorlar Peygamber aleyhisselatü vesselama bir meşakkat olacağını düşündük. Dedik ki diyorlar, içimizden bazıları dedi ki, bizler ne yapalım, peygamberimize ölecek olan kimsenin cenazesi, yani ruhu çıktıktan sonra haber verelim. Yani o can çekişme anında haber vermeyelim, gelmesin. Vaktini bu kadar çok burada harcamasın. Bunda meşakkat var. Ne zaman ruhunu teslim etti adam, o zaman çağıralım diyor. Diyorlar, ruh ne zaman çıkarsa peygambere gideriz, haber veririz. Bunda da ne olmaz bir meşakkat olmaz. Peygamber'in vakti Peygamber'in yapmamış oluruz. Bu şekilde vaktini almamış oluruz. Diyor bu şekilde yaptık. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sadece gelirdi diyor. namazını kılardı. Sonra da diyor ya ayrılır giderdi ya da beklerdi ölünün başında tak ki ne olana kadar gömülene kadar. Bakın Peygamber Aleyhisselam ne yapıyor? Namazını kılıyor. Sonra defnedilmesine kadar bekliyor. Gidiyor kabrin başına, diyor onu. <gülüyor> diyor ki sahabeler, bu şekilde davrandık. <gülüyor> Çıkıyor musun Ömer? <gülüyor> Allah'a emanet ol. Ömer, <gülüyor> bu akşam mı yolculuk? <gülüyor> <gülüyor> tamam, Allah'a emanet ol. <gülüyor> sahabeler diyor ki, bu şekilde devam ettik. Aleyhissalatü vesselama ölen kimsenin ruhu Çıkmasından sonra çağırma işine devam ettik. Sonra dedik ki diyorlar Peygamber Aleyhisselam şey yapmasın yani. Yine gelmesin. Ne yapalım? Bizler cenazeyi taşıyalım. Peygamberimize götürelim. Peygamberimize namazı kılsın. Bu diyorlar Peygamberin daha kolayına olur. Ondan sonra diyor böyle yapmaya devam ettik. Sahabeler diyor ki, bugüne kadar da bu böyle devam ediyorlar kendi dönemlerinde. Bu hadisi İbn-i rivayet etmiş. Hakim, Ahmet ve Hakk'i rivayet ediyor. Şekal Banu Rahimahullah diyor ki, bu hadis sahih bir hadistir. Rivayet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, cenazenin peşine takılmak, ona tabi olmakla ilgili şu hadisi söylüyor. Diyor ki, Men şehidel cenazete min beytiha kim? Evinden itibaren cenaze katılırsa. Ve fi men cenazete muslimin imanen ve ihtisaben. Kim? Müslüman bir cenazeye iman ederek ve ihtisab ederek sevabını Allah'tan umarak katılırsa. Hatta yusalle aleyha felahu qirat. Cenaze namazı kılınınca dek, evinden itibaren camiye gelinceye dek, namazgaha gelinceye dek katılır, peşinden giderse ona diyor bir qirat Ecir vardır, kıyrat. Ve men şehide hatta tutfen evinden gömülünceye dek cenazeye katılırsa fe lehu kıyratan ona diyor iki kıyrat ecir vardır. Kıyla ya Resulallah ve mel kıyratan sahabeler hemen soruyorlar. Yani kıyrat nedir? Yani miktar olarak. قال مثل الجبلين العظيمين diyor ki laisetusam iki büyük dağ. Yani kırat demek büyük bir dağ demek. Bir rivayette diyor ki kullu kıratin mislu uhudin. Yani her kırat ne gibidir? Uhud gibidir. Yani arkadaşlar düşünün. Sizler bir cenazeye katıldığınız zaman, cenazenin peşinden gidip namazı kılana kadar beklediğiniz zaman size Uhud Dağı kadar ecir yazılıyor. Gömülünceye dek cenazeye takılıp gittiğiniz zaman, beklediğiniz zaman size bir ikinci Uhud'da kadar ecir yazılıyor. Allahu Teala'nın lütfuna kadar geniş. Yani sevap arayanlara, ecir arayanlara hayır kapıları çok arkadaşlar. Ee, Nesai'nin rivayet etmiş olduğu lafızda ise Kıirat'ın tefsirinde Nesai diyor ki o lafızda A'azamu min Uhud Kıirat Uğud'dan daha büyüktür. Yani Uğud daha büyük bir şekilde sevap. Burada sahabelerin i̇bn Ömer Ömer'le Ebu Hureyre radıyallahu anh, anhumunun arasında geçen böyle cenazeyle alakalı, cenazenin peşine uymakla alakalı bir olay var. Bu rivayeti de zikredelim. Yani o insanların böyle yaşanan biçimlerine bakalım. Ne hırslılarmış. Neyin peşinde koşuyorlar, neyi arzuluyorlarmış. Diyor ki, Kâne ibn-i Ömer yusallî aleyhâthumme yansarîh. i̇bn Ömer cenaze namazını kılar, ayrıldı giderdi. Yani i̇bn Ömer, Abdullah i̇bn Ömer, cenaze namazını kıldıktan sonra kabre kadar, mezarlığa kadar gidip gömmezmiş. Ebu Hureyra hadisi, Ebu Hureyra'nın rivayet etmiş olduğu hadis, yani... Cenazenin kabristanlığa kadar, gömülünceye dek peşinden gitmesinin faziletiyle alakalı. Hadis ulaşınca İbni Ömer'e, Ebu Hurey, İbni Ömer bu olayı çok büyük görüyor. yani dağı kadar ecir, Uğut kadar sevap. Fe ersel Habbaben ilâ Âişe. Habbab radıyallahu anhuyu Âişe radıyallahu anhaya gönderiyor. Diyor ki İbni Ömer, git diyor Âişe radıyallahu anhaya sor. An kavli Ebi Hureyre. Ebu Hureyra'nın rivayetini. O dönemde bile ne var? Tesebbüt var. Şimdi takvimin yaprağında hadis-i şerif yazıyor. Adam hadiste okudum diyor. Kulaktan duyma. Va kürsüden bir şey dinliyor. Vaaz kürsüsünden. Hoca anlattı diyor. Sahabe, tekrardan tesebbüt ediyor. Git diyor sor. Yakinini arttırıyor. Kabbal ibn gidip soruyor. Ayşe radiyallahu anh'a Ebu Hureyra'yı Onaylıyor, evet diyor. Gömülene dek. Defnedilene dek. Ecir. İbn Ömer elinde avucuyla mescidin içinde bulunan çakılları alıyor. Onları böyle böyle elinde oynayarak, gıcırdatarak, sıkarak Habbab'a gidiyor elçiye Ayşe radıyallahu Anh'a'ya gönderilen hadisi soran elçiye Ona soruyor ne dedi Ayşe radıyallahu anı bir daha tekrarlayın. Kâlet Ayşe tu. Elçi diyor ki Habab evet Ayşe radıyallahu an böyle dedi. Sadaka Ebu Hurayra. Dedi ki diyor Ayşe Ebu Hurayra doğru söyledi. Yani Ebu Hurayra'nın söylediği doğru rivayet var. Fadara bin Umar bil hasl allazi kana fi yadihi al-ard. Elindeki çakıl taşlarını i̇bn Ömer alıyor, yere vuruyor şöyle. Diyor ki, لَقَدْ فَرَّطْنَا ف۪ي قَرَار۪ي تَكَس۪يرًا Diyor ki i̇bn Ömer, bakın üzüntüye bakın. Birçok diyor, kıyratı kaçırmışız. Vay be diyor, kıyratları kaçırdık. Yani geçmişte cenazeye gelmiş, kılmış. Gömülünceye dek. Cenazenin peşine takılmamış. Hadisi de duyunca, ne yapıyor? Ne yapıyor? Bunu kaçırdığından dolayı üzülüyor. Kaçırdığı şeyin üzüntüsüne bakacağız. Şimdi sabah namazları kaçıyor. Ondan sonra pazartesi perşembe oruçları kaçıyor. Farz olan bazı şeyler kaçıyor. Kimse de bir şey yok. Hareketlenme yok. Bir sıkıntı yok. Fe belag zalika Ebu İbn Ömer'in bu sözü Ebu Hurayra radıyallahu anhu'ya ulaşıyor. Ebu Hurayra da burada çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki "İnnehu lem yekun yeshgaluni an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem safqatu's-suq ve la ghersu'l-vadi." Beni diyor Ebu Hurayra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dizinin dibine oturup ilim öğrenmekten, onun yanında bulunmaktan ne çarşıdaki alışveriş, ne de diyor bahçeye eklen diyor hurma filizleri engel olabildi bana. Yani kime gönderme yapıyor? İbn Ömer'e ve onun gibi olanlara. Çünkü bazıları var ki ashabu sufah bırakmışlar. Çarşıda alışveriş yapılıyor bir şeyler var. Geçen cumartesi günü Riyaz Suali'nin dersini anlamıştı, okumuştuk. Ashab-ı Sufe yere yapışıyor açlıktan. Yere yığılıyor açlıktan. Namazda Namazlarda düşüyorlar. Açlığın getirmiş olduğu o baygınlıkla. Ama diyor ki Ebu Hurayra radiyallahu anh, ne diyor çarşıdaki alışveriş, ne de diyor tarladaki diyor iş beni ne yapmadı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den meşgul etmedi. İnne ma kuntu alzumu'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Ben diyor peygamberin peşinden bana öğreteceği bir kelime için ona tabi olurdum, ona takılırdım bir kelime için ve bana diyor vereceği bir lokma için peşinden giderdim. Yani bir lokma yetiyordu. Fekal ulehu ibn Umar Ebu Hurayra diyor ki: "Ente ya Aba Hurayra." Bu da bakın burada sahabenin birbirine şahitliği var. Bazı konularda birbirine olan üstünlüğü alakalı. Yani sahabe'ler bile tek mertebede değil. Diyor ki: "İbn Ömer Ebu Hurayra'ya, "Ente kunt al-zamana sallallahu aleyhi ve sellem ve a'lame bi hadisihi." Sen bizim aramızda peygamberin yanında en çok bulunanımızdın. Ve sen Peygamberimizin hadisini aramızda en iyi bilenimiz din. Bakın sahabenin birbirine şahitliği. Bugün üstü dal insanlar var, matematiksel hesaplarla dört senede bir insan ne kadar bu kadar nasıl hadis rivayet edebilir gibi komik varsayımlarla şüphelerle Ebu Hurayra radıyallahu anhu'nun rivayetlerine temkinli yaklaşılması gerektiğini söylüyor. Yani, çok ucuz, çok basit, çok gereksiz şüpheler. Yani Ebu Huray radiyallahu rivayet etmiş olduğu rivayetlerin mu'zamı, çoğunluğu birçok sahabe tarafından da rivayet olunmuş. Yani ettiği, yalnızca Ebu Hurayra'nın rivayet ettiği hadisler, diğer sahabelerin ona katıldığı, onunla birlikte rivayet ettiği hadislerin yanında çok az. Yani kimileri bunu ne yapmaya çalışıyor? Sanki o kadar çok hadis var ki Ebu Hurayra'nın rivayet ettiği, Sadece bunu Ebu Hurayra rivayet etmiş. Ondan dolayı da temkinli yaklaşmak lazım. Bir insan bu kadar hadisi rivayet edemez gibi şeylerle hadisi vurmaya çalışıyor. Hadisi vurarak inandığı mutezile itikadını, inandığı harici itikadını, inandığı rafizi itikadını sağlamlaştırmaya çalışıyor. Çünkü Ebu Hurayra'nın üstünden hadisi vurarak kabir inkar ediyor. Diyor ki yani kabir azabı yoktur diyor. Hadislerle diyor akide ispat edilmez. Değil mi? Bunun gibi bir sürü saçmalık sarf eden, laf salatalığı yapan insanlar var. Bak i̇bn Ömer, küçük yaştan itibaren sahabenin arasında yetişmiş bir sahabe. Ebu Hurayra'nın burada bu konudaki üstünlüğünü kabul ediyor, itiraf ediyor. Çünkü kim? insanlar var, evet Peygamber Ne diyor Medine'ye geldiğimizde ne diyor Ömer İbni Hattab? Ne yapardık? Bir, sağ, bir kardeşimizle birlikte çalışırdık. Bir gün ben tarlayla ilgilenirdim. O giderdi Peygamberin yanına. Bir gün o giderdi ben kalırdım diyor. Ama Ebu Hureyre öğledik. Peygamberimizin hayatının çoğu alanında şeyle, Peygamberimizle birlikte. Şimdi Bugün de öyle aramızda bakın. ilme vaktinin çoğunu ayıranla Sadece azını ayıran arasında ne kadar çok fark var. Şimdi mesela buraya gelen 3-4 senedir arkadaşlarımız var, tanıyoruz hepsini, biliyoruz. Kimisi çok iyi Arapça konuşuyor, kimisi hala konuşamıyor. Aynı dersi aldı bunlar. Ama birisi veya işte 2 senedir biz burada Kur'an dersleri yapıyoruz, arkadaşlar Kur'an ezberliyor. Kimileri var hala amme cüzünde, hala vedduhayı geçememiş. Kimisi de var ki Bakara suresine başlamış, 300'ü bitirmiş, 4. geçmiş. Niye? İnsanın verdiği gayret. Birisi Cebinde Kur'an-ı e gezerek çalışıyor. Birisi Öyle gevşek bir şekilde gidiyor. Bu hadisten başka bir daha fayda var. O da Mezhep ta taaslupçularına Verilebilecek bir cevap var burada. Şimdi adam diyor ki ya kardeşim güzel konuşuyorsun, iyi konuşuyorsun, delil diyorsun da Bu hadise diyor İmam Ebu Hanif'i görememiş mi? İmam Şafii görememiş mi? Gibi. Yani sahabenin bile bakın bilmediği sahabeye dahi ulaşmamış neler var hadisler var İbn Ömer cenaze yıkılıp geri dönüyor ama Ebu Hurayra diyor ki cenazenin diyor sünnet olanı daha faziletli olanı edrin bir kat daha fazlası nerede gidip defnetmekte yani Abdullah İbn Ömer Peygamberi görmüş bir adam olmasına rağmen, sahabenin içinde yaşamış bir insan olmasına rağmen bu sünnetten uzak, bu sünneti fark edememiş, bu sünnet ona ulaşmamış. Yani İmam Ebu Hanife'ye ulaşmaması, İmam Ebu Hanife'nin kadrini, kıymetini düşürmez. İmam-ı Şafir'in kadrini, kıymetini düşürmez. Bu hadisin ona ulaşmamış olması, ulaşıp da onun unutmuş olması. Bak sahabelerde bile ne var? Tesebbüt var. Bu hadisin ona zayıf yollarla ulaşmış olması. Yani bir sürü onlar için bizim... Mazeret olarak göreceğimiz neler var? Sebepler, mazeretler var. Ama sünnete karşı bize ulaştıktan sonra ona uymama konusunda Allah katında hiçbir mazeretimiz yok. Ne İmam Ebu Hanife'yi mazeret olarak sunabiliriz, ne İmam Şafii mazeret olarak ne de başkasını mazeret olarak sunabiliriz. Kadınlara söylüyoruz, diyoruz ya şu dirseklerinizi yere koymayın. Peygamberimiz böyle buyurmuştur. Yok bizim mezhebimizde böyle. Yani mezhebin İçinde böyle bir kavil olmuş, nereden geldiği de tam belli değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü kadınla erkeğin namazının ayrı kılınacağına dair hiçbir delil yok. Hala insanlar, Peygamberimizin yasağı var, hayvanların diyor, saldırgan hayvanların, vahşi hayvanların oturduğu gibi, köpeğin yaydığı gibi yaymayın ellerinizi. Kadınların hala bakıyorsunuz namaz kılarken dirsekleri yerde namaz kılıyorlar. Yani bunu neye göre yapıyorsun, neye bina yapıyorsun? Yok, öyle öğrettiler. Evet. Buradan da anlıyoruz ki arkadaşlar cenazelere uymanın fazileti çok büyük. Evet, cenazelerin peki peşinden kadınlar gidebilir mi? Yani adam kadının babası ölmüş, dedesi ölmüş, kocası ölmüş. Cenazeyi erkekler taşıyor önünde. Arkadan kadın da ben de gideyim diyebilir mi yoksa Gidemez mi? Yoksa gitmesi de mümkün müdür? Şeyh Alban diyor ki وَهَذَا الْفَضْلُ فِي اتِّبَعَ الْجَنَائِذِ اِنَّمَا هُوَ لِلْرِجَالِ دُونَ nisa. Yani cenazenin peşinde gitmek, cenazeye tabi olmak, ittiba etmek fazileti erkekler içindir. Kadınlara değildir diyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ne yapmıştır? Neh yetmiştir bunu. Tabi buradaki nehi tenzih diyorlar alimler. Ve hiye nehyu tenzih. diyor ki nun ha neh yolunu durduk. Yasaklanır da bize. Bir rivayette de neha <gülüyor> Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. sallallahu aleyhi ve sellem bize yasakladı. ittiba tibail cenayiz. Ne yasakladı bize? Cenazelerin peşinde gitmeyi yasakladı kadınlara. Çünkü kadın ne yapabilir? Orada ver yansınlar yapabilir. Çığlık, kanlık yapabilir, bağırabilir, çığlık atabilir, kendinden geçebilir. Valem ya azim aleyne ama diyor buradaki yasağı diyor çok azim azimetli değildi yani çok kesin değildi diyor. Onun için bunu tenzih olarak Çakalban da bu şekilde zikrediyor. Bu neyi diyor? Tenzihdir. Diğer bir husus cenazelerin peşine peşine gitmekle alakalı, cenazelerin e, tabi olmakla alakalı. Burada diyor dine muhalif şeyler yapılmaz cenazelerin arkasında giderken veya cenazelerin önünde giderken. Az sonra geleceğiz. Mesela, رَفْ أُصَّوْتِ بِالْبُكَىٰ Yüksek sesle ağlamak. uha bil bakur. Bakın kefenlenirken cenazeye ne yapıyoruz? Bakhur, ut, koku yakıyoruz. Ama cenaze tabuta konulduktan sonra mezarlığa doğru giderken artık arkadan tütsü yakmıyoruz. Koku yakmıyoruz. Bu bazı Arap ülkelerinde var. Türkiye'de henüz görmedim de. Türkiye'de herhalde 7'sinde, 40'ında mı yapıyorlar? O şeyi, tütsüyü yapıyorlar. Cenaze evinde. Kaçından sonra yakıyorlar? Öyle bir tütsü tutu... neden Neyden? Kırkından sonra mı yakılıyor? Bazı Arab ülkelerinde var böyle cenazenin arkasından yürüyorlar böyle. Ağır ağır. Araba var böyle bir tane neybüs. Ben Suriye'de görmüştüm. Kur'an-ı Kerim sonuna kadar açmışlar. Ya Allah diye böyle bağırarak böyle. Ağır ağır yürüyorlar. Halbuki muhal sünnete muhalif ağır yürümek. Hızlı gitmek lazım. Bununla alakalı rivayetler var. Eee merfu rivayetler var, mevkuf rivayetler var. İbn -i Ömer'den şöyle bir rivayet var. Diyor ki İbn Ömer, "Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en tuttaba cenazetun maha ranne. Yani arkasından böyle bağıran, arkasından eee terennüm eden e, kişilerin diyor cenazeye tabi olmasını yasakladı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Mevkuf olarak eserler var. Amr İbn As'tan gelen bir vasiyet var diyor ki Amr ibn As, ben öldüğüm zaman, vasiyetimde diyor, فلا تصاحبني نائحة ولا نار Benim arkamdan diyor çığlık atan, bağıran, ya paça yırtanlar diyor gelmesin, ardından da diyor ateş yakıp da koku yakılmasın. Yani vasiyet önemli arkadaşlar. Yani vasiyette bunları da hele hele bizim memleketimize üstüne vurgulayarak yazmamız lazım. öldüğünü geçen bir abimiz vasiyetini yazmış bana getirdi. İşte güzel yazmış diyor, arkamdan diyor lokma dökmeyin. <gülüyor> Ondan sonra yedimde, kırkımda, 53'ümde Kur'an okumayın ee, gibi güzel yani Sünnete hırsının bir ifadesi o. Bizlerden her birinin bunu vasiyet etmesi lazım. Amr İbn-i As diyor ki, benim diyor cenazeme peşinden gelenler ağlamasın. Ateş de yakmayın yani koku yakmayın. Aynı şekilde Şeyh Albani Rahimahullah diyor ki yapılmaması gereken, cenazenin peşinden yapılmaması gereken hususlardan bir tanesi de böyle La İlahe illallah gibi zikirleri yüksek sesle ne yapmamak? Böyle zikir çekmemek yani. La İlahe illallah Estağfurullah, Allah'a magfir. Böyle bağırarak şey yapılmaması lazım. Çünkü Hristiyanların adeti olduğu söyleniyor bu. Hristiyanlar öyle yapıyormuş. Burada i̇mam Nevi Rahimahullah'ın bu konuda çok güzel bir e, sözü var. Böyle çok konuyla alakalı. Diyor ki, اِعْلَمْ اَنَّ السَّوَابَ وَالْمُخْطَارَ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْسُكُوتْ ف۪ي حَالِ السَّيْرِ مَعَ Cenaze Cenazeyle giderken, cenazenin peşinden giderken diyor, doğru olan nedir? Selefin diyor, tavrıdır. Selefin tavrı nedir? Sukut. Ölümü düşüneceksin orada sen. Kur'an oku okumayacaksın. Zikir çekmeyeceksin. Fe la yurfa'u savtum liqira'atin ve la zikrin ve Ne Kur'an okuyarak ne de zikirle diyor ses yükseltidir. Ve'l hikmetu fihi zahira. Onun hikmeti ise açıktır, ortadadır. Ve ye'ennehu askanu li khatirihi ve ejmeu li fikrihi bil cenaze. Cenazenin peşinde giderken diyor düşünceleri adına. Cenazeyle ile alakalı diyor tefekkür etmesi adına bu diyor daha iyidir. Yani önünde senin gibi yaşamış, vücudunda kan dolaşımını olan, konuşan, yemek yiyen bir insan, hareketsiz götürüyorsun bir yere. Yani ne kadar ibretlik bir durum. Bunu düşünmen lazım. Ebuhtülü la ilahe illallah. Estağfirullah. Kur'an okunsa aklını toplamaya, topla, toparlamaya bilirsin. Huvel matlubu fihazel hal. Yani diyor ki bakın demek ki arkadaşlar bunu söyleyen sadece vahabilik itham edilen insanlar değil. İmam-ı Nevi kaç yüzyıl önce yaşamış. Diyor ki cenazenin arkasından Kur'an okunmaz. Şimdi Bugün insanlara desen derler ki ya Kur'an okumanın da ne zararı var? Arkadaşlar iş öyle değil. Sünnet neyse o. Orada Kur'an okunmayacaksa okumayacaksın. Burada bakın çok güzel bir nasihat da bulunuyor İmamı Nabi ﷺ diyor. Valla taqtar bir kesreti men yuhalif ohu. <gülüyor> İmamı yaşamış olduğu coğrafyada yaşamda hala bu adetler var. Onun döneminde de zannediyorum ki var. Diyor ki senin aksine bu sünnetin aksine selefin yapmış olduğu amelin aksine yapanların çok olması seni diyor seni aldatmasın. Yani i̇nsanlar ne yaparsa yapsın seni ilgilendirmez o. Ne kadar çok olurlarsa olsunlar. Bakın İmam-ı Nabi ﷺ. Bugün birçok e, Türkiye'de de Ehl-i Sünnet muhalifi insanların alim olarak kabul ettiği, kitaplarından istifade ettiği bir alim. Fakat قال Ebu Ali el-Fudayl ibn-i Iyad radıyallahu anhu ma'na. Fudayl ibn-i Iyad şunu söylemiştir. İlzem turukal huda Hidayet yollarına uyu. Sünnet yollarına uyu. Ve la yedurruke killetussalikin. Diyorsan Umursama, Sünnete uyan, Sünnetin yolunu tutmuş insanların az olmasını. Ya yani sağına bak, soluna bak, belki birsin, belki ikisin, belki beş kişisin, belki on kişisin. Diyor, bunu umursama. İhya kavatur, İhya kavaturukat dalale. Dalalet yollarından diyor ki, sakın sapıklık yollarından uzak dur. ولا تغتر بكثرة من يخالفه Sünnete diyor muhalefet edenlerin çok olması seni ne yapmasın? Aldatmasın. Şimdi bugün insanlar, bazı insanlar var ki anlatıyorsun, anlatıyorsun. Tamam da diyor yani bu kadar kişi hata yapıyor da senin söylediğin doğru. İmam <gülüyor> Nevi <gülüyor> <gülüyor> Haki'nin rivayet etmiş olduğu, kendisinin de senediyle rivayet etmiş olduğu bir şey zikrediyor burada. Kitabında, eski kitabında bunu zikretmiş. Şekalbay bunu burada almamış. Diyor ki al cenazeti Bildimişk. Bakın. Dimişk neresi? Dimişk. Şam. İmam Nevi olan yaşadığı yerler. Kendi çağı. Kendi çağı. Bundan 800-900 sene önce yaklaşık olarak. 700 sene önce. Diyor ki, bazı diyor cahillerin diyor cenazeye Kur'an okumaları gibi. Şimdi hala devam ediyor bakın. İmam Neve bunu kaç yıl önce tespit etmiş. Bugün şema gidin bir cenaze merasimini görün. Bize gittiğimizde şaşırmıştık böyle bir gürültü var. Böyle mikrofonları arabaya böyle özel cenaze arabalarına büyük böyle hoparlör koymuşlar. Böyle bangır bangır bağırıyor böyle. Tamam mı? Şey, ne diyor bak İmam Neve? ve, ve ma ma yefaluhu el min qiraati ala el cenaze. Şimdi gidin Şam'daki tarikat okullarına, tarikat kurslarına, imamı nevi İmam dendiği zaman o çok büyük alim. Neler? Bak İmam-ı nevi ne diyor? Cenazenin diyor ardından diyor Kur'an okuyan cahillerin yaptığı var ya diyor Şam'da ve gayriha ve Şam'ın dışındaki diğer ülkelerde, diğer Müslüman topraklarında minel kira atı bit tam böyle uzata uzata hala şey var. Şimdi Şam'da ben çok görüyordum cenaze evinde. Halılar serilir böyle dışarı bahçeye. Sokaklarda hani kına geceler oluyor ya bizim Türkiye'de mesela bazı bölgelerde ışıklandırma yapılır, aydınlatma yapılır. Kablolar çekilir. yerleri halılar serilir. Sandalyeler dizilir Şam'da. Bir tane böyle bu işleri paralı yapan şeyler vardır. Okuyucular vardır. Adamların böyle dindarlıkla falan alakaları yoktur. Bir de böyle o mikrofona bir yankı verirler. Ne okuduğunu anlayamazsın yani. Orada çok az Kur'an okunur. Başlarlar önün arkasından böyle mevlüt okumaya. Böyle bütün mahalle inler. Bir de böyle şeydir yani. Kulağı böyle acıtan, sesi güzel olmayan insanlar bunu yapıyorlar genelde. Diyor ki İmam-ı Nebi işte diyor bu Kur'an okunması ve ihracul kelami an mevadiihi Kur'an'ın diyor indirilmedi. Kur'an'ın okunması gereken yerde okunmaması, bu şekilde davranılması فَحَرَامٌ بِاِجْمَعِ ulama. Ya İmam-ı ne diyorsun sen, Kuran okuma haram olur mu? Diyenleri duyar gibiyim. Memlekette değil mi? İnsanlara dediğin ya o tesbih çekmekte günah olur mu kardeşim? Siz de neyle uğraşıyorsunuz böyle? Sanki Başka sorun, başka sıkıntı kalmadı da bunlarla mı uğraşıyoruz diye insanlara bakın. Bu ümmetin bütün alimleri Yani bu din onun için korunmuş, muhafaza edilmiş ve kıyamete kadar da bunun için korunacak. Fakat avzahtu qubhuhu ifadeye bakın diyor bunun diyor iğrençliğini bu amelin diyor kubhunu çirkinliğini daha önceden beyan ettim diyor va gılza tahrimihi ne kadar pis bir haram olduğunu bakın ifadeye bakın İmam-ı Nevevi ne diyor cenazenin arkasından Kur'an okumakla alakalı bu amelle alakalı bu amelle alakalı nasıl ifadeler kullanıyor ve fisqa men temakka min inkari falan yunkir <gülüyor> Yani bu işi görüp de, bu yapılanları görüp de inkar edebilecek güce sahip olmasına rağmen inkar etmeyenin fasıklığını inkar ettim ben diyor. Nerede? Fî kitâbi adâbil kıra'â. Kur'an okumanın edebi ile alakalı yazmış olduğu kitabımda diyor bunları çok açık bir şekilde inkar ettim. Yani herkese im imam nevi şey yapmış, tabiri caizse saldırmış burada. Yani okuyana, okutana, orada... İnkar etmesi mümkün iken inkar etmeyip oturan onlara bakana da ne yapmış? Çok ağır ifadeler kullanmış. Bunu aynısını e, bugün Şek Albani Rahim Allah kullanmış olsaydı dünyayı üzerine kaldırırlardı. Öyle değil mi? Diyorlar ki siz Vahabiler, siz Selefiler çok ağır ifadeler kullanıyorsunuz. Değil mi? Biraz yumuşak olun. Bunları kullanıyorlar arkadaşlar ama bakın Yuhnevi Rahimahullah bu ümmetin ilim ehlinden, alimlerinden bir tanesi hadisle meşgul olmuş bir alim Kırk küsür yaşında vefat etmiş bir alim. Takvasıyla, verasıyla şöhret kazanmış bir alim. Şam bölgesinde yaşamış bir alim. Bakın bu konuyla alakalı ne diyor? Buna benzer konularla da alakalı. Bakın mecmuya. Namazdan sonra çıkıldığı zaman diyor. Tokalaşılmaz diyor yani. Allah kabulesin. Tekabbel Allah. Hanefi alimler de bunu bu şekilde söylüyor. Bakın Hanefi fıkıh kitaplarına. Ya, bu ne diyor yani? Namaz bir ibadettir. Peygamber zamanında namaz kılınmıştır. İnsanlar namazdan çıktıktan sonra toplanıp, birbirini bekleyip, tokalaşarak Allah kabul etsin dememişler. Sen diyor, nasıl böyle bir şey yapabiliriz? Bu din, Allah'ın dini. Hangi yetkiyi sana, kim verdi bu yetkiyi sana senin böyle davranmanla? Öğretmek lazım insanlara güzel bir uslupla, anlatmak lazım. İnsanlara demek lazım. Yani sünnette böyle bir şey yok. Yani şimdi Müslüman'ın Müslüman'la tokalaşması için karşılaşması lazım. Bir yerde bir yerde. Tokalaşabilirsin. Ama sen namazdan önce karşılaşmışsın. Selam vermişsin. Çıkıyorsun bir daha. Ne yapıyorsun? Bunun dinde hiçbir yeri yok. Evet namaza çok az kaldı. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta bu bahsi. Allah bize nasip ederse bitiririz. Subhaneke Allahümme ve hamdik.